3-4 yıldır biliyoruz. Yani e, buğday, günümüz buğdayının atası olan siyes, 3-4 yıl öncesine kadar ne biz tarafından biliniyordu... ...ne de bu kadar çok ekimi ve e, üretimi yapılıyordu. Neden? Neden?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 Hayvan yemlerinde <gülüyor> e, siyez'in kullanıldığını gördük. Şimdi bölgede aslında siyez hayvan yemi olarak kullanılıyor. Hayvan yemi olarak biliniyor ve e, insani tüketim amaçlı olarak e, kullanımı birazcık daha geriye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 Noktasında Kastamonu'dan gelen bir siyez unundan yapılan ekmekle başka bir bölgeden bölgenin siyezinden gelen ekmek arasında hmm. yani fark var. Bunu üretenler de söylüyor. Ekmek yani aslında orada de. yerellik farkı var. Evet. Yani toprağını seviyor siyez. Evet. Kastamonu'dan çıktığı için evet. toprağını seviyor ve toprağında yetişen siyez.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 Evet sağlık açısından da hani Farklılıkları var Ben tabi bir sağlıkçı değilim <gülüyor> Ama okuduğumuz gördüğümüz işte Yayınlarda yani şöyle Farklılıklardan bahsediliyor Aslında en çok da glüten içeriğiyle ilgili hmm. Gündemde Bu arada zaten bir glütensiz Beslenmek evet, çok başta evet, O çok zaman siyes glüten oranı Düşük bir buğday evet, hmm. gluten oranı düşük bir buğday ama sıfır Değil e, bu yüzden de e, Yine çok ciddi birlik kirlikleri var maalesef. Ee, gluteni sıfır olmadığı için çölyak rahatsızlığı hani olanların ya da gluten intoleransı olanların e, direkt e, kullanabilir rahatça kullanabilir diyeceğimiz bir e, buğday türü değil. Hı hı. E, evet içerisinde gluten var ama içerdiği gluten miktarı e, çok daha e, az. E, yine işte, siyez buğdayı modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini içerir. Hı.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 Tohumumuza sahip çıkar çünkü sadece Türkiye'de de ekiminin yapıldığı gibi bir durum yok. Daha hmm. yeni hani aldım bir haberde Amerika'ya gönderildiğini bile hmm. biliyorum. Ee, Ukrayna'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da siyazla ilgili çalışmalar yapıldığını, ekimlerin yapıldığını biliyoruz. Tabii tohum hmm. nereden gidiyor? Türkiye'den gidiyor olması hmm. kuvvetle ee, muhtemel. Bir de vahşi bir tür olduğu için aslında çok dayanıklı hmm. ve yine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 Should I break or retreat at every turn? Facing the fear that the truth had discovered No telling how all this will work out But I've come too far to go back now I am looking for free To me lately, well, but I suppose it's a bush for moving on. Well. and time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are well. coming, well. and I ain't gonna not.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 çok rahatlıkla beslenmemize mutfağımızın içerisine koymalıyız bizim için önemli ve biz de her aldığımız aslında siyez unu, siyez bulguru, siyez eriştesi, mantısı vesairesiyle bu üretime biz de bir katkı sunacağız. Ve şu an Türkiye'de herkese yetecek kadar tüm ihtiyacı karşılayacak kadar siyez buğdayı üretilmiyor. Zaten buğdaya baktığımızda tüm Türkiye ye yetecek kadar buğdayın üretilmediğini biliyoruz. <gülüyor> siyez noktasında da yani bir sonraki hasat en erken bir tane yeni hasat ürünü biz Ağustos sonu Eylül başında alacağız ve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 Evet Nesna'cığım son olarak Siyez'le ilgili eklemek istediğin bir şey var mı programımızın sonuna gelirken? Evet ben Ziraat Yüksek Mühendisi olarak e, Siyez'le e, tanışmış olmaktan çok mutluyum e, ve e, ben artık Siyez'i kullanıyorum. Hı hı. E, evimde çünkü gerçekten her şekilde Siyez'i e, yani çorbadan yemeğe unlu mamillere kadar her birine Siyez sokabiliyorum. Yani buradan da nacizane tavsiyemdir. E, Siyez'in hem ekilebilir alanlarını arttırmak adına hem de